Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık Merhabalar ben Mesut Varlık, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. E, aslında bu akşam e, programı ben sunuyor gibi görünsem de e, ilk seni yamağı olarak... E, matbuat dünyasında yer alacağım. Şey e, çünkü e, konumuz Rousseau'nun 300. E, doğum yıl dönümü ve e, iki felsefeci konuğumuz var. E, Galatasaray Üniversitesi'nden Türker Armaner ve Işık Üniversitesi'nden Örsen Öğmen. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk, teşekkür Hoş geldiniz. Evet, Jean Jacques Rousseau'nun 300. yılı 2012 ve bunun son haftasını... <gülüyor> yakalamış evet. olduğumuz için gayet meşru bir düzlemde ilerleyeceğiz bu noktadan sonra. Biz bu yaz içerisinde Mustafa Azın Bayka ile beraber ve İsmail da katılımıyla bir dizi aslında Rus hakkında özel program yapmaya çalışmıştık. 300. yılı epey önemsediğimizden ötürü daha çok tarih ağırlıklı, metinleri sıkça başvuran ama çoğunlukla tarih ve politika ağırlıklı bir program olmuştu. Kısaca esasında pedagoji ve edebiyata da değilmiştik ama sayenizde şimdi biraz da felsefi bir içerikte Rusoyu son mezunu kapıyor olacağız. Teşekkürler buraya kadar. Geldiğiniz için öncelikle. Evet hafta sonu bir de toplantı vardı. Şanslı olanlar bulunabildiler orada. Senin gibisi. Evet ben ben hemen vardınız. Oldum zaten Galata'da bir Rus'a buluşması vardı 300. yıl vesilesiyle Ösen Bey sizin organizasyonunuzdaydı aslında Doğru evet Felsefe Sanat Bilim Derneği benim kurucu üyesi oldum Türkiye'nin aslında kurucu üyelerinden birisi olduğu bir dernek o dernek olarak organize ettik onu evet. ben de o derneğin başkanıyım o vesileyle Evet. İşin içindeydim ben de. <gülüyor> evet. Türkiye sizin bir konuşmanız da vardı orada. Evet. iki konuşmacıdan biriydi. İki konuşmacıdan birisi. Peki ben aslında şöyle başlamak istiyorum söyleşiye. Russo, Türkiye'deki en favori düşünürlerden bir tanesi. Yani jenerasyonlar boyu Ruso hakkında kötü bir şey çok söylenmedi. Genellikle hatta fazlasıyla idealize bile edilmiş olabilir. Bunu hemen ilk evden iddia etmemek lazım ama. Buranın fikriyat dünyasında çok özel bir yeri var. Russo'nun ayrıca devrim ve Çoğu zaman e, Cumhuriyet fikriyatıyla da yan yana koyulduğu için siyasi olarak da başka türlü bir anlam var. Buradan başlamak istiyorum aslında. Ruso politikadan, yani devrimle nasıl bir ilişki içerisinde çok geniş bir soru. Belki devrimi de uzun uzun konuşmak gerekiyor ama Cumhuriyet mefumuyla başlasak. Geçen hafta sonki gerçekleşen konuşmadan esasında biraz ilham alarak soruyorum. Türkiye hocam de başlayabilirim. Onun Cumhuriyet anlayışı tabii ki bir tiranın... ...aracılığıyla değil de doğrudan aslında halkın içerisine katıldı. daha doğrusu halkın temsil edildiği bir anlayış var. Ama e, bir takım ihtiyat kayıtları var galiba Rus'un belki buradan başlarız. Peki teşekkür ederim. Şimdi evet. ilk önce biraz provokatif olabilecek bir alıntıyla başlamak istiyorum. E, toplum Sözleşmesi, Dükontra Sosyal metninden. Şunu diyor Rus'un, e, tümüyle tanrılardan müteşekkil bir toplum olsaydı evet. onları mutlak demokrasiyle yönetmek kabil olurdu. Ama böyle bir şey olmadığına insanlardan bahsettiğimiz için mutlak demokrasiyle de yönetmemiz uygun bir yönetim biçimi değil diyor. Şimdi dediğim gibi biraz provokatif olmakla birlikte aslında Rus'un devlet ve yönetim biçimleri arasındaki ayrımına baktığımızda bu bir yere oturuyor. Yani düşünüldüğü kadar da provokatif değil. Hani sen şey dedin ya hani kuşaklar boyu hiç kötü bir şey söylenmedi hakkında ben de kötü bir şeyle başlayayım ya Kötü olabilecek bir şeyle. Şimdi Rus'a göre ki burada Kant'la bu dar noktada tamamen hemfikir ee, yasalarla yönetilen her devlete cumhuriyet diyor. <gülüyor> ee, dolayısıyla Kant'ın ebedi barış metninde de e, Russo'nun toplum sözleşmesi metninde de form olarak devlet formu olarak iki tür devlet var. Biri e, republik cumhuriyet öteki de despotik yönetim tiranlıkta diyebiliriz buna. Hı -hı. Bir başka deyişle e, burada mutlaka tiran, tekil olması gerekmiyor. Bir zümre de olabilirim. Evet. Keyfiyet, onların keyfiyetiyle devletin yürümesini kastediyor bir şekilde. Hı -hı. E, dolayısıyla yasalarla yönetilen her devlet form olarak cumhuriyet yönetim biçimleri açısından üçe ayrılıyor. Bu da yine Kant'la uyum içinde. E, monarşi, aristokrasi e, ve demokrasi. demokrasi. Bu, bu açıdan bakıldığında e, Cumhuriyet formundaki dev, Bir devlet yönetim biçimi açısından Monarşi de olabilir hı hı. Zaten e, Çok net bir e, Yönetim biçimi e, Devlet formu açısından çok net Tahmin edileceği gibi Kant gibi o da e, Cumhuriyet yönetimini yasalarla yönetilen bir devlet Kastediyor evet. Fakat e, yönet, yönetim biçimleri açısından ee, monarşi, aristokrasi ya da demokrasi de tamamen yanında olduğu bir taraf olmadığını söyleyebiliriz. Yani demokrasinin e, meziyetlerini ön plana çıkarıyor ama diyor çek, e, çekinceler de koyuyor. Bu da olabilir. Bu açıdan aristokrasi daha iyi olabilir ama o da başka e, tehlikeler ya da sakıncalar hı hı. doğurabilir diyor. Hı hı. Ee, mesela yine bir not düşmek istiyorum. Kant'la çünkü Kant'la Rusun'unda bir şekilde iletişime diyeyim bilinen bir evet, şey. Evet. Ee, mesela Kant için e, cumhuriyetle yani yasalarla yönetilen bir devletle bağdaşmayacak tek form demokrasi şunu söylüyor demokrasi yönetim biçimi olursa bu zorunlu olarak tiranlık formunda bir devlettir Şimdi evet. buradan da neyi kastettiğine bir bakmak istiyorum kısaca Tabii. Ee, burada e, Russo doğrudan ya da dolaysız e, yasama gibi bir sistemden söz ediyor yani şunu kastediyorum Russo üzerinden. Russo e, demosun halkın kesinlikle yasama e, organında bulunmasını, yasamaya müdahil olmasını istiyor. Şimdi bur burada bir izninle çok uzatmıyorsam lütfen, bir, iki şey, lütfen, bir iki cümle, lütfen, cümle daha söyleyeceğim. E, şimdi bir pakt orijinal diyor. Bir köken oluşturan bir mukavele'den bahsediyor. Hı hı. Buna... Günümüz açısından hani anayasanın değişmez ilkeleri de diyebiliriz. Yani bir şekilde koşullara göre herhangi bir maddenin değişmesi ya da kısmen değiştirilmesi söz konusu olsa da devletin ana formunu belirleyen ve yasa, yasalarla güvence altına alınmış alınmasını sağlayan prensipler var. <gülüyor> Kullandığı kelime bu çünkü. Evet. <gülüyor> Bunlar üzerinde anlaşıldıktan sonra yasamaya doğrudan doğruya halkın e, müdahil, müdahil olmasını istiyor. Öte yandan e, yürütme diyebiliriz buna da. yönetmeye. <gülüyor> Yürütmeye halkın doğrudan müdahil olmasına kesinlikle karşı. İşte karma bir şey olabilir monarşi, aristokrasi ve demokrasi. Çok yerde aristokrasiyle demokrasinin bir kompozisyonunu yapmaya çalışıyor. Evet. Fakat şunu söylüyor. Yürütmede müdahil olursa işte bu e, yine cumhuriyet biçiminden o, yürü, e, bu pakt orijinalin edilmesi anlamına gelir ve yine cumhuriyet biçiminden tiranlık formuna kaymak e, imkanı ya da ihtimali yükselir e, diyor. Hı. Peki nasıl bir Avrupa tahayyülü Örsem Bey eklemek istediniz. Yani Yok sadece şey ekleyeceğim o dönemin biraz tarihsel koşullarına evet, evet. dikkat alacak olursak evet. 18. yüzyıl. Yani Rusya'nın kimlerle derdi var şimdi öyle bir kral var ki kral çıkıyordu devlet demek ben demek diyor böyle bir kral var evet. yani mutlak molarşıkik bir düzen ee, ondan sonra bir tarafta ruhban sınıfı var onlar siyasette toplum hayatında gayet etkili ee, bir tarafta da feodal toprak ağları var ki bunlar işte genelde böyle soylu insanlar. Evet. Yani Rusya'nın e, ve diğerlerinde çağdaşların işte Montesquieu'nun işte Dideron'un de bakın Hium'un falan hep bunların karşı çıktığı şey var. E, şu bir e, mutlak monarşi, hı hı. iki e, şey e, feodalizm, evet. üç teokrasi. Yani gücünü e, tanrıdan alan değil ya da gücünü kraldan alan değil ya da gücünü toprak ağasına alan, alan değil gücünü halktan alan bir yönetim biçimi ...ortaya koymaya çalışıyor... Ee, ...hani bugün belki bu çok malum bir şey gibi görülüyor ama... ...yani 18. yüzyılda bu bayağı şey. ...onun için devrimci bir adam zaten... ...hatta uzun vadede belki sosyalizmin bile... ...zeminde oluşturduğu söylenebilir... ...yani kendisi sosyalizm değil mi o tartışma konusu ama... Hı -hı. ...yani Marx bile işte şey der... ...yani aslında bu bourgeois devrimi ilerici bir devrimdir... ...çünkü feodalizmi ortadan kaldırmıştır... ...tabii sonra ona yönelttiği silahlar... ...kendisine çevrilmiştir der... ...onu yeterli görmez... Evet. Ee, ...ama... 18. yüzyıl koşullarında oldukça ilerici bir devrimden söz ediyoruz şu anda. Evet. Rus'u aslında sansüre doğramış bir, hmm. birisi. Bu politik düşüncelerinden ötürü mü yoksa daha çok aslında Hristiyanlıkla olan bağıyla ilgili mi? Evet şöyle yani ağırlıklı olarak tabii siyasi bu den bahsettiğim işte hmm. düzene karşı çıkmasından dolayı hem sürgün ediliyor hem hapishaneye atlıyor hem kitapları yakılıyor. Hatta bir linç bir papazın kaşıkırtması sonucunda ...evini taşıyorlar adamın... ...onun evet. üzerine zaten şimdi işte David Hume... ...o sırada David Hume... ...İskoçyalı filozof... Hı hı. ...Şeyde Paris'te Britanya Büyükelçisi'nde... ...özel kalem müdürü... ...o da işte ateizm suçlamasından dolayı... ...şeyde iş bulamıyor... ...Edinburgh Üniversitesi ve Glasgow Üniversitesi'ne ...kabul edilmiyor başvuruları. Hı hı. Büyük filozof ama hiçbir zaman olamıyor. Üniversitede bu durumdan... ...böyle bir ortam. Evet. işte onun üzerine... ...felsefeyle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir takım görevler yapmak zorunda kalıyor... Hı. ...geçimini sağlamak için. Hume'da işte o çerçevede Paris'te ve ile tanışıyorlar... Hı hı. Ve Hume bizzat kendisi örgütlü yani soyu böyle alıyor faytonla günlerce süren bir yolculuk. İşte maaş denizi fırtına falan çıkıyor denizden karşıya geçiyor, İngiltere iltica etmesini sağlıyor. Evet. İşte ona, orada ona maaş bağlanıyor falan. Yani demek istediğim oldukça yoğun bir baskı ortamı söz konusu işte. Voltaire'in kitapları falan da hep yakılıyor. Hepsi bunların sürekli bir nevi kaçak evet. vaziyetinde, Gizlenmek zorundalar sürekli. Böyle evet. evet. bir ortamdan bahsediyoruz. Evet. Kant'la bir iletişimden mesut, mesut Ki özür dilerim yani bir ekleme yapayım. Hani Hristiyan aslında Rus ateist de değil. Hı hı. Ama yani tabi Hristiyanlık görüyorum çok ılımlı bir yorum. Yani böyle yobaz bir e, bakış açısı yok. Zaten yani ruhban sınıfının toprakların önemli bir kısmı ruhban sınıfının elinde kilisenin elinde Fransa'da mesela. Yani bu tür şeylere tabi karşı çıktığı için. Evet bu karşı oradan. çıkış aslında yani birçok bizim şu anda bildiğimiz anlamda hani ...mefum artık hani nasıl diyeyim... ...kabalaşmış mefhum Rusu aslında çoğu zaman altını kazmaya çalışıyor pek çok şeyin... ...hani egemenlik de bunlardan bir tanesi... ...ya da din anlayışı ya da müzik anlayışı... ...aklınıza ne gelirse aslında... ...bir biçimde Rusu'yu belli konumlarda hep itiraz eder... ...ve marjinal bir yerde buluyoruz... ...burada birçok teori, teori var aslında ama... ...yani akla ilk başta... Hmm, ...baskın bir... ...nasıl diyeyim... Hmm, ...tam otoriterliğe karşı olduğunu teslim ettik zaten ama hani bir yandan da kaba rasyonalizmle de bir derdi olduğunu söyleyip buna bağlasak aslında bu marjinal konumu. Yani onu biraz ikircikli kılan aslında. Biraz da afekt ve hani nasıl diyeyim, duyguları da gözden çıkarmaması mıydı? Yani insani ya da varoluşsal kısmı Çok anakronik oluyor böyle demek bilmiyorum ama. Şimdi Örsel Marx'dan söz etti. Ben de hmm. Marx'ın Grundrissesi'nde Rusya'ya yapılan bir atıftan devam edeyim. misiniz de. <gülüyor> Bu burada e, Grundrisse'nin giriş bölümünde Rusoy ya yapılan atıf olumsuz yani eleştirel bir atıf e, iki yönlüyle eleştirel e, biri e, tabii orası dediği gibi yani aralarında yüzyıl var böyle, hani sanayileşme sürecini üst, sanayileşme şey süreci, süreci içinden Marx bunu söylüyor evet. e, Rusonun e, doğada belirli bir adalet ve masumiyet olduğu yolundaki görüşünü e, eleştiriyor Marx. Geçerken yani başka bir argüman içinde. Hı hı. E, bir ikincisi de Russo'nun e, ürünlerin doğada bulunduğu, yani tüketilecek hı. ürünlerin doğada hı hı. bulunduğu yolundaki görüşünü eleştiriyor. As aslında şunu eleştirirken yapıyor e, Marx bunu. E, bir antitezdir diyor şu. Bir antitezdir. E, ya ekonomi, polit ekonomi politik kendi antitezi olarak e, romantikleri, Alman romantiklerini kastetiyor tabi 18. yüzyıl sonundaki ve diyor bunu Rousseau'ya bağlıyor. Onlar da diyor doğa, doğada belirli bir masumiyet, belirli bir adalet hı hı. görmüşlerdir diyor. Hı hı. Şimdi senin söylediğin e, bu e, rasyonalite noktasında e, ister istemez Rousseau'nun genel irade diye çevirebileceğimiz evet. Volonte general kavramından biraz bahsetmek evet. gerekiyor. Ve sen de zaten Egemenlikten bahsettin. Hı. Şimdi Ruso da bir kere şu çok net ki, egemen genel iradede ifadesini bulan egemenlik herhangi bir şekilde bölünemez. Çok çok net söylüyor bunu. Hı. Herhangi bir şekilde egemenliğin bölünmesi söz konusu değil. O zaman genel iradede ifadesini bulduğuna göre bir genel iradeye bir iki, aklına bak bir iki cümle söylemek istiyorum. Hı hı. E, bunu herkesin iradesinden ayırıyor ve genel irade dolayısıyla. Genel irade üzerine fazla açıklama yapmıyor. Genel iradeyle ne yapılabileceğini söylüyor daha çok. Genel irade üzerine e, dükontra sosyalde e, söz ettiği yerlerde işte herkesin iradesinden ayırıyor. Herkesin iradesi bütün iradelerin toplamı iken diyor. Genel irade herkesin iradesinin yani tek tek iradelerin aralarındaki çelişmez noktalar kaldırıldıktan sonra geriye kalandır diyor. Dolayısıyla e, genel iradenin Bölünmez olması ve genel iradenin her e, tek konuda, e, daha doğrusu her tek konunun devletin içindeki, her tek konunun hı -hı, hı -hı. E, genel irade dayanağının genel iradeye alması ve genel irade dolayımıyla olması biraz da böyle bir şey. Evet, burada gerçekten de e, tümüyle bir rasyonelite hakim. Evet, mesela, ben evet, evet, evet öyle. Evet. Yani mesela genel irade için her zaman doğrudur. Yani bu doğru... ...yanlışın karşıtı olan bir doğru değil... ...ya da bir önermenin doğruluğu gibi... ...bir doğruluk değil... ...rektitüüt kelimesini kullanıyor zaten. E, genel iradenin... E, ...herhangi bir şekilde... ...sapılmasının... ...mümkün olmadığını söylüyor... ...genel iradeden. E, bu nedenle de... E, Ruso e, ...bu genel iradenin... ...genel iradenin sapılmasının... ...mümkün olmadığını söylerken... ...daha o sapılmaması gerektiğini söylerken... Evet, tek durumdaki, tek tek durumlardaki özel e, farklılıkları da bir noktada en azından sisteminin, kadrajının içine almadığını söyleyebiliriz. Evet, yani o zaman Marx'ın söylediği Rousseau'yu indirge indirgemiş Hı. mi oluyor? Marx örnek olarak veriyor fakat şu, şu da doğru. Yani zaten de kontrasosyalinin açılışında insanlar özgür doğar ama her yerde zincirlere vurulmuştur diye başlıyor. Evet, evet. Mesela bu Marx'la pek uyuşacak bir görüş değil ya da söz gelime Spinoza ile uyuşacak bir görüş değil. Hı. Yani e, aslında Russo'nun yaptığını e, kendi dönemi açısından belirli bir modernizmle e, doğada var olan adaletin e, sarsıldığını söylüyor Russo. Ve sitenin kuruluşuyla, devletin kuruluşuyla, hı hı. yasalarla yönetilen devletin kuruluşuyla e, doğada artık uygulanması mümkün olmayan bir adaletin sitenin içindeki restorasyonu aslında yaptığı. Evet. Peki bu noktada 1789 çok anılır bütün bu düşünceyle beraber. Tam da hani neresinden yakalıyor olabilir Rus'u? İşte 1789 Fransız devrinin teorik altyapısını oluşturan kişilerden bir tanesi olarak görülüyor Rus'u. Ki işte Fransa Ulusal Meclisi'nin Ağustos 1789, Bastille'nin basılmasından sonra e, Ağustos'ta almış olduğu e, karar daha doğrusu e, insan şey yurttaşı ve hı hı. E, insan hakları bildirgesine hı. baktığımız zaman bazı ilkelerin oraya da yansımış olduğunu görmekteyiz. Bu açıdan tabi e, yani aslında Amerikan Philadelphia'daki 1776'daki e, Philadelphia bağımsızlık bildirgesinde de benzer şeyler var. Onun için... E, büyük etkisi olmuş tabi devrime yönelik hatta belki bu açıdan şeyden de bahsedilebilir yani Marx işte Marx ayına geldik ama tabi ben de Marx derken şunu kastettim yani feodalizmin yıkılması bağlamında hani Russoy ve onun gibi insanlar iyi iş yapmıştır <gülüyor> yoksa onun dışında tabi ki hani çok büyük farklar var aralarında <gülüyor> ama çünkü hani komünizme geçmek için Marx'a göre önce kapitalizme geçişinin olması gerekiyor yani e, kapitalizm e de işte feodalizmden geçirmiştir. Dolayısıyla o tarihsel süreç içerisinde o aşamaları sağlayan bir şeydir. E, filozoftur Rus. O anlamda e, onu, e, ondan farklı e, boyutları olsa da onu olmuyor. Bu bir parantez. E, şeye gelecektim asıl. Yani Marx'sa belki yönelik bir eleştiri olarak da algılanabilir bu. İşte önemli olan e, bugüne kadar filozoflar dünyayı yorumlamıştır. Önemli olan onu değiştirmektir diye bir sözü vardır Marksın. Evet. Yani aslında Rousseau da dünyayı değiştiren filozoflardan bir tanesidir. Yani illa hani e, şey olmak gerekmiyor. E, yani so komünizm bir komünizm formülasyonu ortaya koymadan da <gülüyor> da Platon için Aristoteles için bile söylenir. John Locke var asıl çok daha önce. <gülüyor> i̇şte o Thomas Paine etkilemiştir mesela Thomas Paine de işte Thomas Jefferson'lar Amerikan anayasasını işte devrimlerini gerçekleşen kişiler. Hı hı. Yani filozoflar biraz etkileri geç ortaya çıkıyor. Yani sorunuza tekrar başına dönecek olursam. Hı. Anında etki vermiyor filozoflar. Yani böyle üç sene beş sene içinde değerleri anlaşılmıyor. Biraz ressamlar sanatçılar da aynı durumda aslında tarihte. Şimdi Nietzsche kitaplarını kimse okumuyordu o zaman doğru. Şu anda bestseller <gülüyor> filozof adam. Yani onun gibi bir şey biraz evet. gecikmeli oluyor 100 sene 200 sene veya 150 sene sonra falan etkileri görülüyor ama ben şeye inanıyorum filozofların ki Russel onlardan bir tanesi dünyanın akışını değiştirebiliyor fikirler. Yani bir düşünce ortaya çıktıktan sonra şey gibi bu e, diş macunu hani tüpten çıktıktan sonra bir daha geriye girmezlerler ya onun gibi bir şey yani evet. ortaya bir düşünce atıldıktan sonra o böyle şey gibi ayrılır. Evet, e, virüs gibi ki de geleceğim aslında belki vakit var mı bilmiyorum ama yani bizim devrim sürecinde etkilemiştir. Yani aslında bana göre benim kişisel yorum bu tartışma konusu olabilir ama ya yani Mustafa Kemal'in ortaya koyduğu devrim işte cumhuriyetçilik işte layıklık, halkçılık devrimcilik gibi bu ilkeler hı hı. E, bunlar aslında Fransız evinden esinlenmiştir Mustafa Kemal. Belki şey de biliyoruz Mustafa Kemal Atatürk'ün de Jean-Jacques okuduğunu toplum sözleşmesini okuduğunu hem Namık Kemal'in çevirleri üzerinden hem doğrudan Fransızçasını okuduğunu işte üzerine notları almıştır altlarını çizmiştir zaten 1 Aralık 1921'de mecliste yaptı konuşmada da açıklamıştır bunu yani Russoy'u baştan sona okuduğunu milletvekillerine önermiştir siz de okuyun falan diye. Yani dolayısıyla çok bilinen bir şey değildir bu ama önemli bir şeydir. Evet. Montesquieu, Rousseau, Voltaire gibi düşünürler de bizim yaşadığımız o süreci de etkilemiştir. Evet. Yani aslında Osmanlı'daki padişahlık sistemiyle Fransa'daki 19. yüzyılda Osmanlı'da olan padişahlık sistemiyle 18. yüzyılda Fransa'da olan krallık sistemi çok da radikal açıdan, yani radikal bir fark yok bunların evlerinde. Evet. Ama evet. Aslında şu şunu da yani sormak istiyorum. Bir yandan da aslında Rusonun tasarısı hani sosyal ya da hani diskurlara da baktığımızda daha metafizik eğilimli olsa da bir biçimde. Ya mesela Cenevre örneği de epey önemli. Hmm. Yani bu bir yandan çok uç bir örnek. Gerçi hala örnek. Hmm. Geçen sefer siz aktarmıştınız. Hmm. Hala e, doğrudan demokrasinin geçerli olduğu bir yerler yerde. var. E, dünyada bile. Ama bununla beraber aslında Cenevri'ye atıfta bulunması bana biraz spekülatif gibi olacak ama... Sanki gene de ideal düzeni. Siz dediniz ya 200 yıl sonra filan Biraz da aslında nasıl diyeyim, realden çok e, insanın ortak mirası olan düşünceye bir hani katkının meşrulaştırılması gibi aslında. Çünkü Cenevre vatandaşı olduğunu sayıyor kendisi ve kendi içinde yaşadığı topraklarda az saydık e, koşullarını bir biçimde asla gerçekleşemeyecek e, ideallerdi. Belki öne, öne sürdüğü idealler. Bütün bunların e, ötesinde de aslında pek çok risk mesela azevel rasyonalizmden Bahsettik ve genel iradenin içerisinde farkların indirgenmesi yani aslında belli bir düzeye belli bir düzeyin tutulması manasını geliyor. Tam da bu aşıdan aslında 20. yüzyıl başında da önemli galiba liberal düşünürler bir nevi aslında totaliterizm kısmına da gidebileceğine evet, evet, dair de bir yorum yapıldı. Ki bu da tabii ki tek yönlü bir okuma olmakla beraber yani baktığımızda hani devrimin sürdürülebilirliğine dair... Ne söyleyebilir Ruso mesela? O da ayrı bir düşünce. 1789'da bir biçimde sonuçta terörle de yani nihayetinde evet. sonuçlanmışken. Ben iki cümle söyleyeyim sonra sana bırakayım sözü. Bu benim kişisel yorumum tabii. Hı hı. Şimdi dediğiniz çok doğru. yani 1789'da demin söz, sözünü ettim. Yurttaş ve insan Hakları Bildirgesi'deki ilkelerin uygulanması neredeyse 3 sene sürüyor. Yani onlar... Hemen böyle bir anda uygulanmıyor. Evet. İşte birinin özgürlüğün e, şey bittiği şey, şey, şey başladığı yerde ötekinin özgürlüğü bitiyorsa bu bir sorundu. Yani ne bileyim güçler ayrılığı. Yani bu var mısa o bildirgede? Yasamı yürütme yargı güçler ayrılışı Napolyon döneminde böyle bir şey yok yani. Evet. Ee, e, Robert Spierre döneminde işte insanlar karşı devrimciler kitleler halinde idam ediliyor falan, giyotine gönderiliyor. işte düşünce ve ifade özgürlüğüne dair mesela bir sürü şey var bu bildirgede, madde var. Hı hı. Fakat yani onlar da onların da gerçekleşmesi çok uzun bir zaman alıyor. Hı hı. Hatta feodal toprak kalan tamamen lah edilmesi neredeyse 19, 19. yüzyılın sonlarına doğru ancak gerçekleşiyor Fransa'da. Şimdi bu neden böyle? Yani devrim dediğim şöyle iki dakikada olan bir şey değil yani bizim için de geçerli bu. Hı hı. Yani Cumhuriyet devrimi olsun, Bolşevik devrimi olsun, Fransız devrimi olsun, Amerikan devrimi olsun. Yani 4 Temmuz 1776'da tam Philadelphia'da bildiriye imzalıyor ama yani ertesi günler hayata geçmiyor. Hatta onlar yasalarla tamamlanıyor sonradan. Hı hı. Demek istediğim devrim e, uzun bir süreçtir ve Fransa'da da olan şey tabii kralcılar... Yani karşı devrimciler hemen şey yapıyorlar yani örgütlenmeye başlıyorlar tekrar şeyden sonra 1989'dan sonra Ağustos'tan sonra. Evet. sonra. E Robert Spear'de bunlar tabii şeyle e, şiddet uygulayarak e, baskı yöntemiyle bastırıyor işte ne bileyim bol şeyik devrimde Çarın ailesini kurşuna diziyorlar falan önce şey sürgüne gönderiyorlar. Bunlar doğru yanlışlı bir tartışma konusu ama e, devrim uzun bir süreç olduğu için. E, Zor bir konu tabii yani hemen böyle anında sonuç vermesi çok zor devrim ilkelerinin hemen uygulamaya geçirilmesi çok kolay bir şey değil yani real politiğe Hı. bak real duruma baktığınız zaman Hı. yani sizin mesela devriminizin temel ilkeleri ilerici bir devrimdir ama karşı devrimci onu geriye götürmek istiyordur ne bileyim, orta çağda teokratik düzene geri dönmek istiyordur layıklığı ilave etmek istiyordur toprak ağları tekrar egemen olsun istiyordur. Hı hı. Kralı geri getirelim, padişahı geri getirelim falan. Şimdi bunlar ilkel düşünceler. Hı hı. Şimdi yani hani şey çok önemli. Ee, anti özgürlükçü düş düşüncelerin hayata geçirilme hakkı. Yani bundan bahsediyorsak ya yani. mesela, anti hı hı. mesela. Hı hı. Diktatörlük hı hı. mesela Hitler biliyorsunuz işte şeylerde otuzlarda yüzde kırk kadar oy alarak iktidara geldi. Hı hı. Yani evet. Demokratik bir seçimi halk onu seçti. Evet. ama yani ne yaptı adam Hani demokratik düzeni ortadan kaldırdı yani anti demokrasi hakkı diye bir şeyden söz edebilir miyiz sanırım bütün problem bu yani demokrasi lağretme hakkı diye bir şey olabilir mi Olur. veya bunu uygulama hakkı diye bir şey ve bu demokratik bir şey midir yani bunu şey yapmak biraz onunla alakalı bir şey sanırım evet. yani belki o açıdan hani kötü bir örnek oldu aklında hep bir şey var yani talih olanın ...ya da nasıl diyeyim, partiküler olanın bir biçimde hasır altı edilmesi. Aslında biraz kafamda bu vardı. Yani hani bu açıdan birazcık daha şeye baktığınızda... ...otobiyografik ya da edebi eserlere baktığımızda... ...aslında bireyin bir manada da romantik kısmına yani... ...Ruson'un da çok da baskın olduğu görülüyor. Yani bir yandan evet tam da dediğiniz gibi... ...dünyanın gidişatına uygun bir politik düşüncesi var... Ama bir yandan hani 20. yüzyılda getirilmiş olan eleştirileri aslında belki Rousseau içten içe kendi hayatında da tam olarak karşılığını yaşıyordu. Biraz aslında bir yoksa anti yani antidemokratik bir label edilme kesinlikle yani prensipte bence zaten tartışılmaması dahi gerekir diye düşünüyorum. Marx'ın bu arada yazdığı tabii ee, 1889'dan sonra yapılmış e, evrensel insan hakları beyannamelerine de itirazları var. Hı -hı. Yani insan hakları sözü insan hakları sözü zaten Marx için problemli. Evet. evet. Marx soruyor hangi insanların hakları? Evet. Hangi insanların ne konudaki ki hakları? Mülk edinme hakları mı? Yani Marx'ın onu da vaktimiz varsa var aslında kısa bir araya gideceğiz. Tamam. Öyle devam edebiliriz Güzel. Açık Dergi Evet Örsen ben ve Türkiye Ermener bizlerle beraber Jean-Jacques Rousseau 300. doğum yıl dönümü vesilesiyle. Evet Rousseau aslında bu açıdan hmm, önemli ve istisnai düşünürlerden birisi ki üzerinde bahsederken müziklerini de dinleyebiliyoruz. Böyle bir ilginç noktası da var. Adorno Fion plan belki yanına koyulabilir evet. aynı şekilde. Evet, Bu sene içerisinde aslında biz de keşfettik. Onun operasıydı. Hmm, köyün kahininden kısa bir bölüm dinlettik. Evet ''Sevmeyi birinci hayat güzel ismine taşıyordu <gülüyor> bu aslında o <operanın gülüyor> kapanış kısmı. Operadan çok arabesk çıkar. Evet, biraz, biraz evet öyle de denilebilir. En azından hissiyat babında. İnsan hakları demiştik Türkçe. Öyle devam edebiliriz. Hangi insan hakları dediniz? ve bu Marksa diyordum ben yine e, evet. o e, 1789'dan sonraki evrensel insan hakları beyannamesi açısından ben aslında Polonya hükümeti üzerine yazdığı hı hı. metinden söz etmek istiyorum. Bana ilginç, hep, hep ilginç gelmiştir çünkü. Anayasa projeleri. Anayasa e, projeleri, e, evet o çok ilginç geldi bana. Kaç Polonya hakkında böyle söyleyen başkanı, mesela Hegel de benzer bir şey söylüyor. Şimdi birazdan aktaracağım Polonya hı hı. konusunda. Şunu e, söylüyor, e, pek, yani analizinin yanında e, Rusu. Ee, bir kere şundan müşteki daha doğrusu şu anda Avrupa'daki ülkelerin tekil farklılıkları ortadan yavaş yavaş kalkıyor diyor Hı. ve işte Fransızlar kalmıyor İtalyanlar kalmıyor İspanyollar kalmıyor geriye sadece bir Avrupalılık kalıyor evet. böyle homojen bir yapı kalıyor diyor e, fakat diyor buna direnen Polonyalılar oldu diyor Polonyalılar işte e, kim gelirse gelsin yönetime yani kiminle olursa olsun onlar hep Polonyalı olarak kaldılar diyor <gülüyor> Yani Avrupa Birliği'ne direnen <gülüyor> 250 yıl sonra <gülüyor> çok benzer bir şey. Hegel de Polonyalılar hakkında söylüyor zaten. İlginç şey. Evet Polonyalı olmasını çok isterdim şu anda. <gülüyor> evet. Şeye de ben katılıyorum tabii. Şimdi insan hak o bir konuyu Türkiye'nin söylediği ki yani Marx açısından bakacak olursak Marx haklı orada tabii. Çünkü mesela özel mülkiyet hakkı. O da o Frans yurttaş ve Hakları birliğiyesindeki şey meselelerden bir tanesi ama e, şimdi bu e, tabi o zaman için radikal çünkü bir toprak ağası var işte buralar benim diyor mafya var bir yöntemle oraları ele geçiriyor hı hı. işte e, kendi gücüyle ben de sizi koruyacağım diyor köylere. sonra çalışın işte ben size bir uyduruk bir şey vereyim. Hı hı maaş vereyim işte o artı değer neyse üretim sonucunda ortaya çıkan artı değer onu komple şey feodal toprak ağası alıyor. Şimdi o öyle bir koşulda şey demek yani özel herkesin John Locke'ın aslında önce söyledi yani herkesin özel mülkiyet e, edilme hakkı vardır demek tabi çok radikal bir şey. Evet. Ama Marx haklı tabi orada yani yeterli değil. Çünkü ne oldu sonra? E, üretim araçlarının sanayileşme devrimden sonra işte e, üretim araçlarının özel mülkiyetin eline geçmesi İşçi sınıfının sömürülmesine yol açtı ve işverenle işçi sınıfı arasında bu sefer bir şey sömürü düzeni ortaya çıktı. Çok da değişen bir şey olmadı. Yani daha önce feodal toprak ağası köylüyü sömürüyordu. Sonra da işte fabrika sahibi diyelim işçi sömürmeye başladı. Yani o açıdan ben Ruslan'ın hani şeyini devrim ilkelerine yeterli görmüyorum ama... 18. yüzyıl koşullarında ilerici olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet, i̇çerisinde yaşadığı koşul zaten belli bir tarihsel. Tabii tarihsel evet. döneme göre. Evet. Aslında çok uzun bir konu olacak aslında. Kant diye ağzımdan çıkası var aslında ama. Yani çünkü hani <gülüyor> Söyle <söyleyecek. gülüyor> özellikle de hani özgürlük tartışması <gülüyor> içerisinde birçok yorum aslında Rousseau'nun bıraktığı yerden Kant'ın devam ettiği ne de okudum birkaç yerde aslında. Yani bir biçimde ahlak yasası da insanın aklına geliyor. Yani Rousseau'nun hani o açıdan özgürlük teorisinden bahsetsek aslında çok kısa Hı -hı. bana erzem gözükmekte. <gülüyor> Rousseau'nun... <gülüyor> Yani teori diye bir Kant gibi e, argümentatif böyle bir evet. rezone ettiği bir e, teorisi yok özgürlükle ilgili. Özgürlükle ilgili söylediklerinden o yüzden evet. söz edebiliriz. Evet. Ben de demin şu konuyu açacaktım eğer sizin için de uygunsa. Hı -hı. E, insanın özgür doğduğu bir başka deyişle az önce de sözünü ettiğimiz e, doğada belirli bir adaletin olduğu yolundaki görüş Rusya'yı belli ki çok cezbetmiş. Yani doğaya fazlaca güveniyor. Dolayısıyla da Doğan her kişinin özgür olduğu varsayımıyla hareket ediyor. Burada aslında e, ne de özgür peki? Yani ne yaparken özgür diye baktığımızda Ruso bir kere iki yönlü düşünüyor görebildiğim kadarıyla. Birincisi yurttaşlık açısından özgür. Yani onun çok önem verdiği ve çok sevdiği Cenevre'de olmasını arzu ettiği yurttaşlık açısından özgür. Bir ikincisi de aslında burayı biraz kapalı bırakıyor. Benim görebildiğim kadarıyla çalışma açısından özgür. Yani doğayı, o çok güvendiği doğayı işleme, o doğanın içinde özgür bir biçimde var olma. Yani tabii konuşuyoruz onun dönemi çok farklı fakat hala o dönem toprağa bağlı üretim biçimini çok yaygın olduğu bir dönem. Bu nedenle doğayı işlemek ve Doğ'anın içinde özgür etkinlikte bulunmak. Russo için çok çok önemli ve aslında bu özgürlük görüşünün. Ana payandalarını oluşturuyor. Evet. Hopsa olsaydı doğa içerisinde... Doğadan kaçalım da Boğma özgürlüğümüz Boğ, olduğunu evet. söyleyecekti. Rus'a belli bir yerde ama aslında sizin de dediğiniz gibi... tarihsel koşullar içerisinde bir yandan... ...19. yüzyıla bakıyormuş gibi geliyor. Yani insanın özgürleşmesi, emeğiyle özgürleşmesi... Evet emeğiyle özgürleşmesi, kaygı, evet. Kaygı, yani. kaygı, evet. evet, emeğiyle özgürleşmesi diyebiliriz buna tabii. Temel kaygı. Temel kaygı, evet. İnsanın emeğiyle özgürleşmesi diyebiliriz. Aslında bir, bir, bir, bu politik özgürleşmesi de... ...yurttaş olarak evet. özgür hale gelmesi. Evet. Aslında e, evet. ben şöyle bir şey araya girmiş olacağım Zaten ama... Zaten 10 dakikamız e, var. Evet. İlk e, yarıda şöyle bir üzerinden e, geçi verdiğimiz şey noktasını e, da... ...kapatmadan önce konuşmuş olalım diye e, istiyorum. E, i̇şte genel iradeyi Rusya'da genel irade e, normu belirleyen olarak Hı -hı. E, şey yapılıyor... E, ...tahayyül ediliyor... E, genel iradenin normu belirlediği bir düşünce e, yapısı Türkiye'de e, işte devrimi gerçekleştiren e, liderin yani normu belirleyen o dönemde e, alt üst olan bir yapı içerisinde normu belirleyen e, liderin kendisi tarafından e, şeye milletvekillerine ve halka salık veriliyor. E, şimdi burada bir tür e, yanlış okumaya Açık bir e, durum olacaktır gibi düşünüyorum. Yani Mustafa Kemal'in eliyle Ruson'un Türkiye'ye e, yayılmış olmasının e, bunca yıldan sonra dahi e, Ruso felsefesinin Türkiye'deki e, algısı en azından e, üzerindeki etkisi den biraz bahsedelim diye düşünüyorum. Evet benim de aslında son sorum Rusoyu kim okuyor kim Rusocu diye evet, soracaktım. Evet, yani Hı -hı. bir şey var. Tabii söyleyeyim, tabii. Sonra e, bu iki yönlü aslında yani e, bir Ruso dokunulmaz artık değil fakat e, Cumhuriyet'in ilk yıllarında da değil ilk birkaç on yılında evet en az dört on yılın ya da üç on yılında pozitivizm dokunulmaz ha, evet. yani Ruso ile birlikte evet. pozitivizm de e, bu dokunulmazlık içinde. Modernizm diskuru vesaire. modernizm diskuru vesaire evet eee Şimdi buna bağlı olarak da ben benim görebildiğim, yani demin bahsettiğimiz için çok da konudan uzaklaşmış olmayacağımı düşünüyorum. Hı hı. Belirli bir çevrede kant dokunulmaz mesela. Hı. Bu da 70'lerden sonra dokunulmazlık kazanan, aydınlanma. aydınlanma üzerinden. Örneğin demin senin sözünü ettiğin ilk sen e, kantın ahlak yasası aklına geliyor hı. diyor. Aslında kantın ahlak yasasına baktığımızda kökünü doğrudan doğruya matta incilinde. Yani bunu da ben şu şekilde vaktiyle öğrenmiştim. E, Kant pek atıfta bulunan bir filozof olmadığı için <gülüyor> tesadüfen, gördüm, olsun. Olsun. E, tesadüfen gördüm. sağ olsun tesadüfen gördüğüm de bunun aynısı var. Yani <gülüyor> doğrudan doğruya Kant'ın ahlak yasasının olduğu gibi Leibniz de bulunuyor. Fakat Leibniz e, daha e, akademik kurallara uygun bir yazarımız olduğu için de onun verdiği atıfla gördüm. Bunun kökeninin matta incilinde <gülüyor> olduğu. Evet. Yani Pozitif ve negatif yönüyle. O yüzden aslında Kant da Türkiye'de sekülerizmin kökenlerinden, aydınlanmanın e, teorisyenlerinden biri olarak yüceltilir. Ama bir açıdan baktığımızda Kant niye olmasın ayrıca? Kant'ta da gayet net Hristiyan bir çerçeve. Daha doğrusu dayaranı Hristiyanlıktan alan evet. e, bir çerçeve var. E, sen ne demek nerede? Yani ben sadece şey ekleyeceğim bir cümle sadece hani Rusya tabi Mustafa Kemal ve Aslıs Türkiye geldi demek doğru olmaz yani zaten 19. yüzyılın sonlarında mesela askeri ask, askeri harp ...askeri okullarda, kütüphanelerde falan... ...zaten da, kitaplar elbette, elbette. var. İşte Namık Kemal zaten onları çevirmiş falan... Yani ...Atatürk... ...ona aracı oldu demek doğru olmaz ama... ...Yani Atatürk'te zaten var olan... ...bu kaynakları okumuş. Fransızcasından da okumuş, Osmanlıcasından da okumuş. Yani Her res, şeye de katılıyor... Görüş, ...diye bir şey yok. Resmi görüş tarafından... <gülüyor> Öneriliyor olması açısından söyledim. Yoksa Şimdi ki... resmi görüş diye ben düşünmüyorum. Devrimci görüş diyorum ben ona. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi... <gülüyor> yani... E, o çünkü o zaman Atatürk resmi falan değil. Gay resmi. Adam anarşist yani. Çünkü Hı -hı. resmi hükümet İstanbul'da. E, adam gidiyor. Ben bu hükümeti tanımıyorum diyor. Orada kendi şeyini kuruyor adam. Yani, e, oluşumunu kuruyor. Cumhuriyet kuruyor falan. Hani imparatorcu değil imparatorluğa karşı. Yani aslında... Yani Osmanlı İmparatorluğu için içinde anarşist ruhlu bir adam Mustafa Kemal benim gözümde o anlamda söyledim ee, yani ikinci kısım şey dediniz galiba onu tam anlayamadım ama e, yani bu dediniz e, empoze edilmesi gibi bir şeyden bak ha, yani, dokunmaz, dokunmaz dediniz dokunmaz, ona, dokunmaz ona da katılmıyorum ben. çünkü bence hani dokunmaz falan değil. hatta kendisi de Rusya'nın her dediği doğrudur falan demiyor Ototürk. yani sadece belli başlı temel ilkelerinden etkilenmiş ee, hani pozitivizm için de aynı şey söyleyeceğim yani cumhuriyet döneminde yani devrim gerçekleştikten sonra devlet cumhuriyet devlet kurulduktan sonra da ben yani e, şey düşünmüyorum yani pozitivizm de dahil olmak üzere birçok e, felsefi akım tartışma konusu olmuş zaten üniversite reformundan sonra üniversitede bütün bunlar tartışılmış konuşulmuş yani böyle tek düze bir şey olduğunu zannetmiyorum herkesin belli bir felsefi akımın temsilci olması Bilir, gerekir falan gibi olabilir. ha belki yaygın olan akımlar olabilir ama hani sen şunu düşüneceğin bunu düşünemez falan falan gibi bir şey olduğunu ben hani denk gelmedim yani ya da bilmiyorum hiç şey duymadım yani biz zaten düşünce aslında buna yani mesela, yani mesela hani sadece ben bunu şeyden biliyorum kendi dedemden biliyorum ya yani dedemi kardeşi mesela Rainer <gülüyor> Stoimen o da felsefe öğretmeniydi Kabataşlı Sesinde Alman idealizmiyle ilgilenirdi. Aynı yıllarda, Cumhuriyetin ilk yıllarında. Pozitif değildi. hatta anti-pozitivist bir adamdı. Da <gülüyor> kitabı vardır yani. Feichte ile Schelling'le falan ilgilenirdi yani adam. Yani dolayısıyla sadece kendi ailemden bilebiliyorum. yani böyle bir şey yok ki devlet adamın kitabını basıyor. Yani öyle bir ortam olduğunu ben katılmıyorum. Evet. Zannediyorum e, <gülüyor> son bir parçaya Dinleyeceğiz en şeyimiz var süremiz var yoksa? Hazır geri gelmişken aslında OPERA'dan bir bölüm daha dinleriz tabii ki. Ben teşekkür etmek istiyorum. Daha konuşacaklar da olabilirdi. Yani bu bıraktığımız noktada hmm, heh, şu, şu belki son olarak. Gene de belli trendler olduğunu teslim edersek en azından bugün global <gülüyor> düzeni daha yakından bakma fırsatımız varken bir takım trendleri gözlemleyebiliyoruz. Mesela yazın olan programda çok kısaca şeyden yeni oluşması gereken bir pedagojiden insanların tüketim alışkanlıklarını değiştirmesi için bahseden bir eser içerisinde Ruso'nun pedagojisine geri dönülmesi gerektiği söyleniyordu. Bu hani çok <gülüyor> derin bir tartışma falan ama bütün bu aslında insanın kendi çevresini ki sırf da o anlamında söylemiyorum. Bütün çevresini baştan düşündüğü noktada belki Ruso da baştan okunmak durumunda olacak diye düşünüyorum. Kontrasosyal vesaire çok temel metinler felsefi tarih olarak zaten Belli momentlere denk geliyor ama Belki Rusya'nın içerisinde 21. yüzyılda Seslenecek bir yer var mı Diye size sormak isterim İşte o söylediğim botanik ilgisi Vesaire falan Yani tabi Günümüzde hala bazı filozoflar Vardır onlar geçerliliğini yitirmez Hani böyle bir trend değil onlar aslında yani ben Marx da öyledir mesela yani Platon mesela bilmem 2000 yıl önce yaşamış Hala tartışıyoruz onun metinlerini evet. onun için zaten ben sadece Ruslu içinde bütün filozofların her zaman e, yön gösterdiklerine inanıyorum mesela bilim öyle işlemaz yani mesela bir bilimsel Şimdi kalkıp da ya da Aristoteles'in astronomi kuramı savunamayız yani. Yani evrenin merkezinde dünya falan yok. Yani Kopernik'ten sonra evet. hatta daha önce Aristarkos diye bir adam bunu söylüyor. Yani dünya güneşin etrafına dönüyor. Yani bu artık yanlışlanmıştır ve buna atarsın bir kenara. Artık o e, demode olmuştur. İnanmak mümkün değildir. Bilim falan tarihinin konusu. Bilim tarihinin tarih konusu. Olur. Olur. Şimdi felsefe öyle bir şey değil. Felsefe <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tarihinde bütün şeyler, filozoflar sürekli güncelliğine ...koruyabiliyor o da güzel bir şey aslında... ...Rusya'da bence öyle birisi... ...yani siyaset felsefesine çok önemli... ...özellikle insanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağı ve... ...denimde bahsettiğimiz toplum sözleşmesi... ...yani bu iki kitap... ...siyaset felsefesini anlamak açısından... ...sosyoloji için, siyaset bilimi için... ...günümüzün Türkiye'nin içinde bulunan koşulları anlamak açısından... ...çok önemli metinler bunlar... ...bunlarla yetinmemek gerekiyor tabi ama... ...onları mutlaka incelemek gerekiyor diye düşünüyorum... Evet Yavaştan parçayı duyabiliriz aslında aşağıdan çıkış parçası. Kömke Türk göçe eklemek istediğiniz. Bir cümle sadece <gülüyor> ee, 21. yüzyıla açılıyor olabilir. Fakat şu da hiçbir zaman geçmeyecek herhalde. İnsanların bulunduğu uygarlıktan memnun olmadığında doğaya dönüş, e, orijine dönüşü savunması. O zaman ben hep Rus'u hatırlıyorum. Evet. Zannediyorum 300. Üç e, yaşının son haftasında. Evet. E, Rousseau'yu anarak aslında e, Belki de Rousseau'yu Bundan sonra biraz daha yeniden yeniden Okumamız gerektiğini en azından altını Çizdik bu evet. programda diye düşünüyorum Mesut ben de teşekkür ediyorum Programa vesile olduğu için Yok Üstü ben ağırlık. teşekkür ediyorum evet. <gülüyor> Biz açık radyo çok teşekkür ediyoruz evet, Sağ Teşekkür ederler Radyo pek kalmadığı için <gülüyor> Sizi tebrik ediyorum <gülüyor> bu açıdan da Örsen Kavimen ve Türkiye Armaner Bizlerle beraberdi Görüşmek üzere Teşekkür, teşekkür ederiz Evet de kapıyoruz. Dövendiği vilajın kapanış bölümünde sizleri baş başa bırakalım. Matbuat Dünyası Matbuat Dünyası